kardeşlerimizi görüp oradan İstanbul'a geçip üstadımızın ellerini öpüp etrafındaki zevatın ellerini öpüp duvalarını alıp ziyaret edip gelmeye arzu ediyorum Allah bizi muhabbetten ayırmasın iki muhabbet etmiş kimse birbirinin elini tutar birbirinin gözüne bakar eli elinden ayrılmadan gözü gözünden ayrılmadan ikisinin de günahından ayırırım buyuruyor Allah elhamdülillah ...Allah bizi, Allah için sevdirsin. El-huktu fil-la fer-izatun <gülüyor> Allah'ın sevdiği bunları Allah için sevmek vardır. Allah'ın sevmediğini Allah için buğz etmek vardır. Birisi Hicaz'a geliyor... ...Hicaz'dan geliyor. Birisi de din kardeşini ziyarete geliyor, oradan geliyor. Size bir misal vereyim, bir hikaye söyleyeyim. ...gerekene birbirine kavuşuyor, Nereden gelin diyor Hicaz-ı Sen nereden geliyorsun, şurada bildiğin kardeşimiz ziyaretten geliyorum. O ziyaretçiye Hacı efendi diyor ki Allah rızası için... ...sen benim haç sevabımı sana vereyim, sen, al. sen de şurada ziyaretçinin sevabını bana ver diyor. E memnun oluyor, diyor vereyim. Ben diyor evimden çıktım diyor Hacı efendi. Tüm memleketleri dolaştım, beyt Şerif'e vardım, Zavuzay-ı vardım, Arafat'a çıktım, Müzdelife'ye geldim, Mina'ya vardım, kurbanı kestim, bütün büyükleri ziyaret ettim, buraya geldim. Ne kadar sevap olduysa ben sana veriyorum, ez ziyaretçi diyor. Sen de şurada bildin kardeşliğin, kalbini yapıp da geriye geldiğin sevabını bana veriyor musun dedi, hâlık Zülcelal, o ziyaretçinin kalbine... ...Hatif'ten nida ile duyuruyor. Kuluğum, senin ziyaretinden razı oldun... ...kin kardeşini ziyaret edip de gelmenden razı oldun... ...değişme, ha değişme diyor. Verdim mi diyor, vermem diyor. Zahar vermem, Allah'ımızdan kalbine nida geldi de diyor, o da biliyor. Kalbine nida geldi de onun için vermem diyor. Kardeşim böyle ziyaretlerini iyi güçlü zannetmeyin. Menehberret kademâhu fî sebîlillâh harrallallâhu cesedâhu alennâh Bir kimse Allah yolunda bir ziyarete girer. Ayağına sol bulaşırsa cesedimiz cehenneme haramdılarım buyuruyor elhamdülillah. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah bizim sevgimizi daim etsin. Kızın için, oğlan için, dünya için birbirimizi, birbirimizi ziyaret ettirmesin. ...kendi rızası için birbirimizi ziyaret ettirsin inşallah. Neden bunları biler bile dinle, bize dua ile, Allah sizden de, bizden de, gemi ihvanımızdan da razı olsun inşallah. Razı olsun inşallah. Şunu vasiyet edelim herkese. Cihan bağında ey insan nedir masbubi insulkin? Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Ki dağında ey insan diyor, ey Aşık, nedir maklubi insü insanın İnsanın maklubu, maksuzu nedir bu dünyaya gelmekten? Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Kimseyi incitmemek lazım, kimseden incinmemek lazım. Çünkü dil ve desta var ki haccî ekberes, ezhezâran kâbe yektil bihteres, kâbeyi cünnet halîli âderes, Dil nazar cahil celili ekberes... ...sil vedes avar ki haccı ekberes... yap ki o gönül yapmaklığın sevabı... ...haccı ekber sevabı olsun... ...ez hezaran Kabe'yi yiktir bihteres... ...bin defa Beytullah'ı yapmaklıktan... ...bir kalbi yapmak daha eftal... ...niçin? Bin defa Beytullah'ı yıkmaklıktan... ...bir müminin kalbini yıkmak daha günah... Kâbe-i Binâ Khalili Azere. Kâbe'yi bina eden Azer'in oğlu İbrahim Aleyhisselam. Bir nazargah-ı celili ekbere lakin kalbi yapan Hazreti Allah. Yüsanın ustası Allah. Beyt-i Şerif'in ustası da ustası da İbrahim Aleyhisselam. Beyne diye böyle bir insanı ziyaret etse Beyt-i Şerif'e gitmesi olmaz mı? ...ve İslam'ın da savun, sabret... ...Hat çeker, kelime-i ...yetmezse insan indallah mes'ul olur... ...Beyt-i Şerif öyle bir Beyt-i Şerif ki, Beytullah ki... ...onu emreden Halid-i ...onun müendisi Cibri'li Emin... ...onun ustası İbrahim Aleyhisselatu Vesselam... ...onun ırgad İsmail Aleyhisselam... ...Allah hacca yetmek... ...sultani enbiyanın huzuruna varmak... ...beyt-i şerifi tavaf etmek... ...Arafat'ta vakfaya durmak... ...Müzdelife'de vakfaya durmak... ...minada kurban kesmek... ...şeytan taşlamak... ...haccı kabul olan... E, ...zümralara katsın cümlemizi ilhak buyursun... ...gidenlere tekrar... gitmeyenlere angari bir zaman... ...nasip etsin inşallah... ...bu selamlarımız... ...bu kelamlarımız tamam olduktan sonra... ...Nevzat Amca... Sen bize bir boğul vaat etmiştin, onu bekliyoruz çünkü boğul almadık, almaktan Hacı Mehmet efendi alsın, izin de göndersin isterseniz, lakin bilemezsin, niye koyacağız kayıtımızı, onun için biz buradan mı alalım, ne edelim, bize bir malumat verin inşallah. Hazırlık olarak da Hacı Mehmet efendiye söyledik bazı şeyler, yazacağız, Sonlara alırsınız, başka da yemek refiki tutmadık. Hemşireniz hemşiremizle Sizle bizimle Allah böyle düşürdü Talihimizi İnşallah böyle gelip geleceğiz Başka da tanımıyoruz Saht refikimiz çok İkmanlarımızdan da develi Ve bazı arkadaşlarımız da geliyor Birbirimizle yardımlaşır gideriz inşallah Allah'ımız hayırlı yolculuklar nasip etsin Rızalillahü Teala Fesiha Can ci veril Haktan geleydim derdendim de vallahi Haktan ammə ile ile ile el Azar ela bismillahirrzaar salkineler nazar o serise gezer o serise gezer başına kubbe oldu. Le Allah la ilahe illallah. Dertler eder ya Allah Cümleden fazla hayası Cümleden fazla hayası Durmaz inşaat eder nasıl alnından güleşti yazı kaşına kulbanu oldu. dur la ilahe illallah allah la Yanlış özü Mevlasına Yanlış özü Kalbin Şad eder Sözü Dürmer Can döker Gözü Dürmer can Döker gözü Yaşına Kuvanı oldu La ilahe illallah, Allah, La ilahe illallah, hu. Dertlere derman ya Allah <gülüyor> Salikine pek hoş bakar, <gülüyor> Salikine pek hoş bakar. Men indin belin etaqar fa mindan bilai hajeqar fa mindan bilai hajeqar bishina qurben la allah allah la Allah'ın indinde kadri, zannettik semalin bediri. Arşazam olmuş sadır, Arşazam olmuş sadır. Düşün, kurbanı aldım. La ilahe La ilahe illa Allah Dertlere ya Allah 71 G2 E Kalbinden feyz alınır Kalbinden ينا يقوم <تصفيق> بنو لا الله الله لا Güneşin has yüzü, iki güneşin has yüzü Düşün ay oldu. La ilahe illallah, Allah la İçler deminirler, mahşerde çeker, mahşerde el çeker, peşine kurban oldu. Kalem derin aciz kedâ Kalem derin aciz kedâ Himmetinden kesin gıda Ömrünü zun etsin hudâ Ömrünü zun etsin çok yer gezdim hem dinledim hem yazdım <gülüyor> çoğunun sırrını sezdim efendimin sözü şika çönü ne serinese de İklimi Hicaz'a vardık Gayet büyük zatlar sorduk Pek nurani insan gördük Efendimin yüzü başka. Peki nuran insan gördük. Efendimin yüzü başka. başına çok ikhvan derin Efendimin Gözü Başka Arşu Rahman Var Gülen Efendimin Gözü Başka Ver. kalmamış azmuş suçu Güne gibi bir paralar için Efendimin özü başkan. Güneş gibi parlar içi Efendimin özü başka Kapalı kalpleri açar Gönlüne su yüzer saçar, milasından sözü geçer efendimin nazı başka. Ben de minazga başka. Bütün şübhelerden kaçmış. İnan al bu hayat içmi. Çok mender bir yol açmış efendimin izi başka. Çok mender bir yol açmış efendimin. He isn't feeling a great deal of pain now. Gözü yoğunlu gönlü gören Kelamele döndü Sohbetlerden eşe veren Efendimin tuzu başka Sohbetlerden eşe veren Efendimin tuzu başka Ey Allah Allah'ım affet bizi kalem derin sızlar üzül Allah Ey Allah'ım affet bizi kalem derin sızlar üzü kademine sürsem yüzü Efendimin tozu başka kademine sürsem yüzü efendimin tozu başka